Économie, écologie Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta stüdyoda ben Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan ve Serkan Ocak. Çok değerli bir konu ağırlıyor olacağız. Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Gürses bizimle birlikte. Hoş geldin Uğur yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bizim tabii program başlığımız itibariyle ekonomi, ekoloji. Bütün bir yıl boyunca hem ekonomiyi hem ekolojiyi kesiştiren konularda sürekli gündemde ne varsa programımızda bunları konuşmaya, gündeme getirmeye, dile getirmeye gayret gösteriyoruz. Şimdi bu haftada istedik gibi iktisatçı gözüyle Türkiye'de, Çok fazla e, sayıda artık e, birinci gazetelerin birinci sayfaları e, belki çok ana akım televizyon programları değil ama alternatif medyalar, internet sitelerinde e, çok fazla çevre ve e, kent meseleleriyle ilgili e, haberler, çok fazla sayıda dava, ihtilaflar e, inanılmaz sayıda yani Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olarak karşımızda. Ee, ve tabii e, aslında şu anda içinde bulunduğumuz 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet e, operasyonlarının da e, birinci yılı tamamlandı. E, böyle bir sarmalın içindeyiz. Yani bir yandan Türkiye'de böyle bir takım şeyler yaşanıyor. Öte yandan da e, çevre ve kent meseleleriyle ilgili e, pek çok e, konu gündemde. E, bunların sebebi acaba e, nedir? Yani bir iktisatçı gözüyle... Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun bütün bu olup bitenleri? Ee, buradan başlayalım sohbetimize. Ee, şimdi aslında e, şu şuradan girmek istiyorum. Ee, 2015 Haziran'ı e, Magna Carta'nın 800. yıl dönümü. Ee, Magna Carta aslında e, kralın yetkilerini sınırlayan bir e, diğer işte lokal e, şeylerden, e, yöneticilerden, işte beylerden. Kralın yetkilerini sınırlayan bir anlaşmaydı. Çok böyle basitleşterek söylüyorum. Hı hı. Temelde aslında şeydi yani arkasında yatan temel sebep vergi. Yani o merkeze giden vergiler, krala giden vergiler. Biz aslında geçen yıl bu zamanlar Aralık ayında şey patladığı zaman, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu patladığı zaman. Ondan böyle bir 15-20 gün önce, bir, bir, bir, bir <gülüyor> ay önce şunu tartışıyorduk. Meclisin hesap verme işte meclisteki denetim meselelerini tartışıyorduk e, ve diyorduk ki e, yetersiz hatta e, iktidar partisi sadece bir sayfalık Hı, sayışlar raporlarını raporla gelme gündeme getirmişti. <gülüyor> evet. Şimdi temel sorun şurada rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra aslında belki bir, bir biraz daha geriye gidip gezi protestolarını da e, toplumun bir şekilde e, çoğulculuk talebi aslında bir anlamda. E, şuraya geleceğim e, Hesap verme e, Meselesi bütçe hakkı meselesi Yani sen benim şimdi para harcıyorsun uh -huh. e, Benim vergilerimle para harcıyorsun Bunun hesabını vermen gerekir e, Temel şey bu e, Mecliste bunun hesabı verilmiyordu Hadi bizlere, hadi verilmiyor ama mecliste bizleri temsil eden e, Bizlerin oy verdiği işte İster iktidar partisi olsun ister bir başka parti Küçük bir parti de olabilir önemli değil Onlara hesabının verilmesi Harcanan paranın Bunlar yapılmıyordu Ama bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla her şey ortaya saçıldı. Görüldü ki bu hani ekonomik gelişmenin içe içerini içerisine bir şekilde kent rantlarının yükseltilmesi tabi tabanına dayanan temeline dayanan bir model gelişmiş ve burada da tabii ki bundan nasiplenen siyasetçiler, siyasetçi çocukları, akrabaları, iş adamları oldu ortaya çıkmış, çıkmış oldu. Evet. Doğasıyla E, mesele sadece bir e, arkasında şey de var tabii bunun e, çevre meseleleri sonra büyük projeler onların işte getirdiği yıkım e, böyle acımasız bir şekilde doğayı e, katleden bu e, sa meselelerin sadece ben dar bir çerçevede sadece çevre meselesi, sadece yolsuzluk meselesi diye görmüyorum. Bu bir çoğulculuk ve hesap verme meselesi olarak görüyorum. Yani demokrasi meselesi olarak görüyorum. Dolayısıyla bunlar hep birbiriyle bağlantılı meseleler. Yani bir e, evet, e, e, bir yerde yıkım var, e, biz tartışıyoruz bunu nasıl böyle olur diyoruz. Ama e, arkası e, hiç hesap verme şeyi yok. Mekanizmaları çalışmıyor. E, temel konu bence bu. Yani Türkiye'deki... İşte anayasal güçlerin felç olmuş olması, işte yargı e, yürütme yasamanın felç olmuş olması e, ve bu mekanizmaların işlemiyor olması, işte yargıdaki bağımsızlığın ortadan kalkması, hukukun üstünde rafa konması gibi. ...birçok e, günlük hayatta tartıştığımız meseleler... Burada, ...buraya özetleniyor bence. Evet. E, belki bu noktada aslında... ...şunu da söylemek lazım. Bu 2008... ...2009'lu e, yıllarda... ...Türkiye e, çok ciddi bir... E, ivme e, gösterdi büyümede. Evet. E, çünkü o zaman arkasına işte bir... ...Avrupa Birliği ile müzakere... E, ...süreci çok iyi gidiyordu. Onun rüzgarını... ...almıştı. Dış piyasalarda çok daha... ...sağlam bir ekonomi, çok daha... ...sağlam bir e, dinamik... E, ...vardı burada. İşte büyüme rakamları... ...çok iyiydi ekonomik göstergelerimiz... Fakat şimdi gitgide görüyoruz ki işte bu yılın üçüncü çeyreğinde 1.7'lik bir e, büyüme kaydetmişiz ki bizim gibi gelişmekte olan e, ülkeler için bu son derece e, kötü bir rakam. E, i̇şsizlik yine aynı şekilde e, yüksek seyrediyor ve dönüp baktığımızda görüyoruz ki aslında tamamen e, işte inşaat, rant odaklı e, işlerin e, getirdiği e, bir sonuç. Yani üretmeden e, ranta dayalı e, ekonomik büyüme modelinin artık... Ee, çöküşüne herhalde e, geldik diye bakıyoruz ve o meyanda da e, bu kadar inşaata yüklenirken e, pek çok çevre felaketini de beraberinde e, getirmiş olduğumuzu görüyoruz. Yani bunun acaba böyle bir e, sürdürülebilirliği olduğunu görüyor muyuz? Yani belki e, başka ülkeler açısından e, bizim muadilimiz olan ülkeler açısından bir kıyaslama yaptığımızda herhalde e, ekonomik model olarak bundan sonra Türkiye'nin başka bir şey deniyor tabii, olması gerekiyor. Tabii. Ee, sürdürülebilik meselesi bir ekonomik politikasının temel unsuru <gülüyor> olması gerekir. Bunu her anlamda söylüyorum. Yani hem ekonominin <gülüyor> de, yüksek oranda bir büyümeni her yıl sağlıyor olması, yani iniş çıkışları daha böyle minimize ederek e, sürdürüyor olması önemli. İkincisi de e, bu e, e, çalışan ekonominin ...işte enerji politikasından ve çevre politikasına kadar tutarlı bir şekilde sürdürülebilir olması gerekiyor. Basit bir örnek, Türkiye eğer 2000 işte senin de söylediğin gibi 2008 sonrasındaki dönemde ne yaptı? Küresel likitlerin getirdiği yani Amerikan Merkez Bankası para bastı, işte diğer Japon Merkez Bankası para bastı... ...bu bol likitti, girişen ülkelere geldi bizim gibi, Hindistan'a geldi... Ee, ...şöyle bir illüzyon yarattı... ...şöyle bir rahatlık yarattı... Ah ne güzel para geliyor, büyüyoruz... ...her şeyin çok güzel yolunda gidiyor... Ee, ...kendi reformlarını yapmayı unuttu Türkiye... ...yani kendisi için yapması gereken reformlar... ...bu hem siyasi alanda hem işte ekonomik alanda... Ee, ...çok basit bir örnek şey... E, ...enerji politikası... Evet. Ee, ...mesela biz ne zaman farkına vardık... ...toplum ne zaman farkına vardı... 300 madenci madende ölünce... Aslında buna cinayet demek lazım. Aa evet bir şey oluyor Türkiye'de yani nasıl olur bu nasıl olur diye tartışıyoruz. Mesele şurada Türkiye'nin enerji politikası ile ilgili bir şey. Türkiye eğer adam akıllı oturup da bir enerji planı yapmış olsaydı Ee, bu kadar kömüre yüklenmeyecekti Halaki ki e, bu dönüşüm pro programlarında ben şey görüyorum enerjide e, termikten e, üretilen enerjinin payının yüzde işte 27'lerden 35'lere çıkarılması evet. e, önümüzdeki işte 5-10 yıl içerisinde e, bu şunu getirecek iki katı kömür üretimi demek bu iki katı kömür üretimi şu bugünkü koşullarda kitlesel e, madenci ölümü e, potansiyel olarak bize getirecek. Demek tabii. Oysa ki şu var e, yine buraya geleceğim. hani Bu ekonomi politikasının yansıması. Oysa ki yakın zamanda işte Doğa Koruma Vakfı'nın çıkardığı bir rapor var biliyorsun. Evet. E, orada dinliyor ki Türkiye e, aynı yatırımı yenilenebilir enerjiye yapsa işte rüzgar, güneş enerjisine hı hı. yatırım yapsa Ee, önümüzdeki yani başa başa oluyor ve e, sonraki yıllarda da e, neredeyse e, güneşin maliyeti sadece işletme maliyeti şey açısından, enerji üretenler açısından. Evet, çok evet. önemli bir nokta bence enerji politikası. Ee, ki Tahribat büyüdükçe ben yani takip iktisatçı değilim ama iktisat e, politikalarını, iktisat hocalarını, iktisat yazarlarını takip etmeye çalışıyorum. Yani tahribatlar arttıkça yani doğak ...doğu ve kalkınma dengesine daha çok eğilmeye başladılar da iktisatçılar. İşte enerji politikalarıyla evet. ilgili. Evet. İşte inşaat politikaları yıkımı, büyük projelerin, mega projelerin yıkımı. Ee, yani bu alanda daha bir işbirliği mi gerekiyor yoksa... Ee, ...mesela iktisatçıları ikna etmek çok kolay olmuyor. Ben e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde çalışırken iktisatçı arkadaşlarının <gülüyor> kulakları çınlasın. E, i̇şte çevre marjinal, çevre başka yani iktisatla ilişkisi olmayan bir şey. Yani bizim dışımızda bir doğa var yani insanla işte... Tabiatla farklı bir şey. Ama iktisat yani iç içe. Yani ekonomi ekoloji programı ki. da oradan geliyor. Ee, daha bir iş <gülüyor> bilimi lazım. Daha beraber ortak çalışmalar mı lazım? Nasıl bir yani bu hem çevresel hem ekonomik sürülebilirleri dair ortak bir e, şey nasıl payda nasıl bulunabilir? Ee, en azından şöyle düşünmek gerekiyor. Yani sadece bir disiplin sadece ben kendi alanıma bakarım gerisiyle ilgilenmem diyemez. Evet. Bir, bir, bir toplumda giderek daha kentleşme ve kent içinde birlikte yaşama e, koşulları altındayız. Ee, bu sadece şeyde değil yani e, mesela bir enerji politikasında söylediğim gibi e, e, bu sonunda cari açık olarak önünüze geliyor cari açık dediğiniz şey işte dışarıdan e, ithal ediyorsunuz e, enerji ithal ediyorsunuz oysa ki e, basit bir örnek Almanya Almanya e, yanılmıyorsam Türkiye'nin yıllık e, enerji e, it, e, ithalatının Neredeyse yarısını güneş enerjisinden e, yenilebilir enerjiden üretiyor. 50 milyon e, ton e, petrole karşılık geliyor. Almanya'nın bir yıl ürettiği yenilebilir enerji. enerji evet. Şimdi Almanya bunu kuzeyde yaparken güneyde bol güneşli olan Türkiye neden rüzgarı olan Türkiye neden yapmaz? İşte söylenen şey de bu yani maliyet açısından yatırım açısından eşdeğer bir yatırım aslında. Farkta değil. O zaman ona yatırım yapın. Hatta nükleerden bile belki daha ucuz bile olabilir. Tabii ee, şimdi bir kömür kömür işletmesini doğrusu işletemeyen bir ülke, bunu kontrol edemeyen bir ülke nükleerde ne yapacak? Ben merak ediyorum. Yani evet. o zaman <gülüyor> büyük bir felaketle karşı <gülüyor> karşıyayız. Nükleerden nükleer. açılmışken ben de şimdi 3740 sayfalık roş <gülüyor> <gülüyor> şey üç adet olup kararı verdi. Onu satır satır okumaya çalışıyorum. Çünkü hakikaten bizim bundan sonraki gelecekte en büyük çevre meselelerimizden bir tanesi orada satır aralarından bir tanesi şu. Türkiye tüm yeni bir enerji kaynaklarını kullansa da yetmeyecektir diye bir tablo sergileniyor. Madem böyle bir ifade kullanılıyor bir yapalım Ya yani bütün bir, bir görelim o tabloyu. Ondan sonra bir bakalım yetmiyorsa e, şey yapalım. Bir de en büyük e, savlarından bir tanesi raporda şey e, dışa bağımlılık vurgusu yapılıyor sürekli. İşte Rusya'ya işte doğal gazımızı evet. %40'la 40 küsürlerde ve o 40 küsürün de %70'ini Rusya'dan alıyoruz. E, bir, bir nükleer santralimiz de Rusya ya yapacak. Enerji bağımlılığımız da olacak, teknolojisinde o gelecek. Alacak. Yani burada nasıl bir dışa bağımlılık da farklı alternatiflerde olacak. E, açıkçası en büyük sorulardan bir tanesi E dediğiniz gibi sakatlık boyutu... ...yani ne kadar güvenilir... ...kömürü bile işletemiyorken... E, ...halbuki biz madenci bir geleneğimiz var... ...işi bilenleriz... nükleri hiç bilmiyoruz... ...yani Almanya'ya beraber gitmiştik Pelinler ile... ...36 yıldır adamlar 1000 metre yerin altında çalışıyorlar... ...madende hala çözememişler... ...nereye koyacağız biz bu nükleer atıkları... ...atıkları... atıkları. E, ...3740 sayfalık rapor hazırlamışsınız... ...Rusya alacak... ...ifadesi var ama nasıl... nasıl ...bir cümle <gülüyor> zaten, gelecek. hiçbir yani detayı yok... Gönderilecek. Yani evet. nasıl gidecek yani uzaylılar mı gelip alıp direkt Rusya'ya gönderecek? Boğazlardan geçecek belli ki hiçbir detay yok. İnanamaz, evet. inanılır evet. gibi değil yani. Bence. Öte yandan bir de şu nokta da var. Aslında demin Barış'ın söylediği yani iktisatçılar biraz tabii klasik iktisatçılar. Bütün ekonomik modeli büyüme üzerinden modeller, büyüme istihdam ilişkisi üzerinden. Aslında ilk başta konuştuğumuz şeye geri dönecek olursak Türkiye artık bir... E, yavaş büyüme evresine girdi. Büyümüyoruz. Evet. E, büyümediğimiz <gülüyor> zaman da bu kadar çok enerjiyi ne yapacağız? Yani e, bir e, bu kadar enerji tüketmiyor, e, tüketmiyoruz. Bu kadar ihtiyaç yok. Yani tabii. bu on yıllık kalkınma planlarına falan baktığımız zaman da aslında projeksiyonlardan çok daha az e, enerji tüketmişiz. Bu da bir gerçeklik değil mi? E, bu tabii şeyi gösteriyor biraz bizim e, büyüme patikasının, büyüme hesaplarının ve enerji hesaplarının... ...tamamen şey akışa bırakılmış olduğunu gösteriyor. Fotoğraf o yani tamam bir tahmin yapıyor ve hiç tutmuyor. Barış Bey'in şeyine sorusuna geri dönersek ekonomiyle... Hı hı. ...aslında onun bir şekilde sosyal sorumluluk boyutu var. Örneğin işte son sıralar bu mega projeler, büyük kamu projeleri. Şimdi burada ben dönüp şeye bakıyorum... Ee, büyük şeyler yapılırken, projeler yapılırken hadi e, kamu kesimi, siyasetçiler çok böyle hesap vermeye yanaşmıyorlar, toplumun sesini çok duymaya yanaşmıyorlar. Çoğulculuktan çok böyle çoğunlukçu bir duruşları var ama bir şekilde bunu finanse eden de e, kuruluşlar var, bankalar var. Mesela büyük proje yapıyorsunuz ve binlerce ağaç kesiliyor. Ben o zaman o bankalara mesela şunu soruyorum, nasıl oluyor da siz çevreyi tahrip eden bir projeye finansman sağlıyorsunuz böyle hiç duyarsız bir şekilde. Çünkü o bankaları bir şekilde biz götürüp mevduat yatırıyoruz, işte havale yapıyoruz, bir şekilde ticari bir ilişkimiz Hı. var, yani müşteri ilişkimiz var. Hesap sorabilirsiniz. Hesap tabii, evet. doğasıyla bankaların da bu finans kuruluşlarında bir şekilde hesap verebilir olması lazım, yani bir sosyal sorumluluğu var. ...zaman zaman şey deniliyor... ...işte biz ekvator prensiplerini uyguluyoruz falan deniliyor ama... ...bu şunu yerine getirmiyor... ...kesilen ağaçların olduğu gibi yerine koymuyor. Doğasıyla bireylerin de toplumun da bir şekilde... E, hesap soruyor olması lazım. Bu tür kuruluşlara yani e, sorumlu olan kuruluşlara. Türkiye'nin evet. en büyük projelerinden bir tanesi de Ulusu Barajı'ydı. Ulusu Barajı'nda dediğiniz şeyi yaşadık aslında. Evet. Bir zamanında bir kredi kuruluşlarının çevresel faktörleri yerine getirmediği için çekmişti ama sonra da öz kaynağa dönüldü. Yani böyle bir e, çözüm. Uluslararası bir kampanya da vardı. Tabii. vardı. Evet. evet. Tabii. evet. E, i̇sterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar sohbetimize devam edelim. It must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. I think it's something strange and mystical. It might be something very chemical. What is this? between us two that makes me gravitate to you. I know you're not my ego ideal, you're unlike my father or brother, but the way I feel does not become a sister, a pal, or a mother, still it must be something psychological.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 ego ideal, you're unlike my father or brother, but the way I feel does not become a sister, a pal or a mother my yearning's really quite explainable I want you cause you're unattainable just let me get my hands on you and then I'll want somebody new With me in economie, een programma, een economie, een E, şarkı arası e, verdik. E, bazen eleştiri alıyoruz. Dinleyiciler Dinleyiciler Dinleyicilerden evet. Bazen <gülüyor> e, şarkıları <gülüyor> anons etmeyi e, unutuyoruz. It must be something psychological cataly'den e, dinledik. E, ara vermeden önce bu e, mega projelerden bahsediyorduk. E, Barış istersen sen oradan e, ya, e, devam bilmem, aslında edelim. Aslında merak ettiğim konu şu yani üçüncü köprü, üçüncü hava limanı, e, Kanal İstanbul olmazsa Yani gerçekten ekonomi büyük bir darboğaza mı girer yani bunlar o şeyin ivmesini mi oluşturur yoksa başka bir rant alanı yaratmak için? Yok tabii bir, bir, bir şey var yani bizlerin pek çok anlayamadığı siyasetçilerin e, kendi damgasını vurma işte sözüm ona tarihe damgasını vurma ama e, bana kalırsa hani bir siyasetçi tarihe nasıl damgasını vurur ne bileyim işte ülkenin e, birçok göstergesi var. Ee, ne bileyim işte Bilim, elgin, e, ifade özgürlüğünde <gülüyor> Türkiye'yi yirmi sıra yukarı çıkarırsınız. Ee, ne bileyim işte gençlerin çocukların e, pizza testinde aldığı e, skorları Ee, ne bileyim işte şu 30. sıradayız kabaca OECD'de. 10 sıra işte 10 yılda 15 yılda 10 sıra yukarı çıkarırsınız. Bu hakikaten gurur verici bir şeydir. Yani o siyasetçi tarihe geçer gerçekten. Ama bizdekiler sadece bunu bir inşaat projesi gibi gördükleri için e, bir beton yığını koy, tarihe geç diye Her baktığımızda bundan sonra <gülüyor> evet, Son evet. yakın tarihi göreceğiz muhtemelen. Ee, evet. bu bu şeydi bu hani hevesleri yüzünden e, bu tür projeler hep gündemde oluyor. Ee, ...yani başka projeler yapılabilir miydi? Ee, belki mesela bir demiryolu projesi daha şey olabilir bu e, otoyol projesine göre. E, bu tabii şey yani siyasetçiler bir tercih kullanıyorlar ve bu tercihlerinde bir şekilde e, kimisi kendine e, yontmak için işte rant olarak yontmak için... ...çevresine, partisine e, işte bir, ya da oy verenlerine bir şekilde rant dağıtmak için yapıyor... E, bu hani siyasetin fıtratında olan bir şey <gülüyor> biliyoruz ama a, şu var bir şekilde e, tamam siyasetçiler bir tercih kullanıyor ama bunun da hesap verilebilir ve çoğulcu bir kafayla yapılması lazım. E, ben yine şey tarafındayım yani tarihe geçeceksiniz iyi şeyler geçin. Hatta şey var iktisatçılar son dönemde e, son 10 yılda e, artık şeyi bıraktılar e, çoğunluk milli gelirle refah ölçümünü bıraktılar. Evet. Artık başka şeylerle yani mesela bu OECD'nin İnsani Gelişmişlik endeksi Evet. Var. İnsani Gelişmişlik endeksi. Orada de. mesela çok evet. iyi göstergiden bir tanesi kadınların kendini ayıracağı zamanı var mı? Ev, evde olan kadınların işte çocuk bakımıyla yaşlı bakımıyla uğraşıyorlarsa kendine zaman ayırabiliyorlar mı? Ya da ...evlerinizde, evinizde tuvalet... ...kendinize ait de tuvalet ve banyonuz var mı? Yanılmıyorsam Türkiye'de... E, yüzde, ...nüfusun yüzde dört buçuğunda... ...hanelerin yüzde dört buçuğunda şey yok. Yani evinde tuvalet, müstakil bir... E, ...tuvalet ve banyosu yok. E, dolayısıyla hani tarihe geçmek deyince... ...benim aklıma hep onlar geliyor şey değil. E, mutlak Çalın böyle projeler. soğuk rakamlar... ...soğuk betonlar değil. Evet. Daha böyle insanı... kavrayan şeyler aklıma geliyor. Bu arada evet. mega projeler derken bir video hatırlatma da ben yapayım. E, yani... Üçüncü köprüyü aleyhine açılan bir davanın bilirkişi raporunu okumuştum. Orada yani yedi tane akademisyenin yazdığı raporda şu ifade geçiyordu. İkinci köprü yapılırken tamam yapılaşmaya yoğunlaşılmaya neden oldu ama o zaman işte istikrarsız bir e, idare vardı... Ama şu anda öyle bir durum mevcut değil. Ee, daha e, istikrarlı bir yönetim var ve böyle bir şeye izin verilmeyecek diye. Yani. Daha köprü projeleri, e, yani bu mega projeler bitmedi. Ben Zekeriyaköy'de bir haber üzerine çalışıyorum. Orada bir çılgın proje, şey çılgın bir konut projesi var. Milyon dolarlık villalar. Hikayenin aslı da çok ilginç. E, zamanda e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne füze rampası yapılsın diye e, insan köylünün elinden alınan arazi bugün <gülüyor> bugün milyon liralık villalar yapılıyor oraya. E, projenin tanıtım ofisine gittim. Şöyle tanıtıyorlar. Üçüncü köprüye altı kilometre. Havaalanı yirmi iki kilometre. Yani bunlarla entegre. insanlar bunun hmm. farkında değil ama müthiş bir proje. Şimdiden geldi bile zaten yani. Evet. Bırakın sizi. Yağınlaşmayı değil. Ekmenopolis vardır. Bir şeyin evet. belgesel izlemişsinizdir. Tabii. Orada harita nasıl değişiyor? Yani... Evet. Göz göre göre yapıyorlar. Yani üçüncü köprü yapılacak. Oradaki e, ağaç kesmedik diyor. Mesela artık ağaç da değil. Yani oraya o yapılaşmayı soktuğunuz zaman ağacı kökünden kesmenize gerek yok. E, evine önüne beton diktiğiniz zaman... E, ...zaten oradaki bir orman ekolojisinden falan bahsedemiyorsunuz. Demiryolu yatırımlarından bah söz ettiğiniz... ...Marmara ve e, Metrobüs'e ben hatırlamıyorum dava açıldı mı? bu kadar Marmara'ya açılan bir dava falan yok. Ama elbette e, yaşam savunucuları diğer megapolojiler için... Ee, ...mücadele ediyoruz. Evet. Şimdi belki biraz da süremiz daralıyorken... E, ...bu e, aslında tüm bu olup bitenlerin... ...bir de e, geri planda... ...bir algısı var. Yani bütün bu projeler... E, ...yaşanıyorken... ...yapılıyorken e, arka planda başka şeyler e, yaşanıyor. Yani insanlar işlerini biraz daha kolaylaştırmak ve hızlandırmak için... E, ...biraz yolsuzluk, rüşvet ve bu tip kapıları e, zorluyor. Ve bu, bu tip kapıların da aslında çok zor açılmadığını <gülüyor> e, görüyoruz. Bir elimizde e, TÜSİAD'ın bir e, araştırması var. İş dünyası bakış açısıyla Türkiye'de yolsuzluk. E, bu tabii genel e, Türkiye'deki iş dünyasının... E, ...bu meseleye bakış açısını e, gösteriyor. E, bir tanesi de Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün... ...2014 Yolsuzluk Algı Endeksi. Orada da yine böyle aşağılara doğru e, yuvarlanmış vaziyetteyiz. Tüm bu e, hız e, ve e, hızlı kentleşme... ...hızlı çevre tahribatının arka planında aslında bir de... ...böyle bir takım şeyler dönüyor. E, bunun yani gerek içeride gerekse dışarıda zaten... ...bu raporlar e, sonucunu ortaya koyuyor... Bununla ilgili belki kapatmadan e, neler söyleyebilirsin? E, şöyle e, Türkiye'nin e, yaklaşık böyle 7-8 sıra 10 sıraya yakın e, kaybetmesinin sebebi... ...işte son dönemdeki son bir yıl içerisinde ortaya saçılan e, şeyler, e, bilgiler. E, artık yani bu yatsınamıyor da evet. e, işte para e, var mıydı yok muydu e, polis koydu. Polis koydu o zaman niye e, sahiplerini iade ediyorsunuz falan gibi falan tartışmak gibi. gerekiyor. Evet. <gülüyor> Neyse sorun şurada. Ee, yolsuzluk nedir tartışmasındaki şey ana hususlar mesela bir iş yaptırmak için ben hükümete yakın bir vakfa para veriyorsam bağışta bulunuyorsam bu rüşvet midir değil midir ee, toplum bunu çok böyle hani yardımseverlik çerçevesinde görmeye çalışıyor olabilir ya da böyle çalıştır anlaşılmaya çalıştırıyor olabilirler. En, en çok tartışması gereken şeylerin başında bu geliyor. Hatırlarsanız işte Erdoğan şunu söylemişti. E, kasadan devletin kasasından çalmadıkça bu hani rüşvet sayılmaz, sayılmaz gibi. Ama öyle değil. Yani yakınlarına şey sağlıyor olmak bir e, fayda Ataş. sağlıyor olmak bile e, rüşvet yerine geçiyor. E, i̇şte Almanya'daki Cumhurbaşkanı'nın 200 euro yüzünden... İstifa etmesi bizleri anlayamıyoruz belki Biz, ama evet. bu şunu getiriyor. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesini engelleyecek bir şey doğrudan yatırımları uzak tutacak. Çünkü gittiğiniz ülkede bu sefer ben yolunacak mıyım? Bunlar ben bir durmadan başımda rüşvet şeyi mi yapacaklar algısı varsa o ülkeye para gelmiyor. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey doğrudan yatırımlar sıcak para değil. Doğrudan yatırımları engelleyen en başta şeyin başında da bu yolsuzluk ve rüşvet algısı geliyor. Evet. O ülkede öyle bir şey varsa uzak duruyor yatırımcılar. Evet ve tabii hukukun bu kadar çok evet. üzerinde oynanıyor olması da herhalde yine önemli bir etken. Bu hafta Hürriyet yazarı Uğur Gürses'i ağırladık. Teşekkür ediyoruz ben kendisine. Ben teşekkür ederim çok keyif aldım. Ben son şey. programımızdı yılın son evet, programı. Evet yılın son programı olduğu için artık... Ee, seneye e, Sene. haftanın e, şey e, senenin seneye ilk görüşürüz. gününe denk geliyor bizim programımız. Artık seneye görüşmek <gülüyor> üzere evet. diyoruz. Evet, i̇yi yıllar dileyelim herkese. İyi yıllar, i̇yi yıllar diliyoruz i̇yi yıllar. herkese. Ekonomi Ekoloji